Ortalık Yer Kuşaklar arası bir telefon haspı hali. <gülüyor> için, <barış> <gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Serhan A'da ve Sarp Keskiner. Merhaba Sarp. Nasılsın? Görüşmeyeli. İyiyim hocam. Siz nasılsınız? İyi. Ee, öncü kenti kapattık galiba değil mi? Bir 7 tane, 7 anahtar. Bakalım neleri açacak onları göreceğiz İzmir'in. Nedir kent. bu 7 anahtar? 7 anahtar aslında farklı kesimlerden insanların birbirlerini tanımadan da olsa önceden bir araya gelip e, karışık bir düzende kentin e, kültür ve sürdürülebilirlik sorunları ve beklentileri ve asıl eksikleri ve mahrumiyet üzerinden düşündükleri birlikte bazı anahtar kavramlar üzerinden yani 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri diyebilirim ama dememeyi tercih ediyorum çünkü onu söyleyince sanki akan sular duruyormuş gibi oluyor. Onun yerine dediğim gibi eksiklikler e, mahrumiyetler e, dışlanmışlıklar üzerinden e, kurguladıkları aslında e, hayata geçmesi de umulan yedi tane e, kent projesi ama e, İzmir'de yapılanların arasında herhalde kır da var değil mi? Köy de var. Evet. Köy de var. Uzak var. mahalle var. Uzak mahalle var. Ee, eski mahalleler var. Eski mahallelerde belliin bıraktığı izler var. Bugünkü konumuz iz. O zaman iz konuşacağız bugün. Nasıl tanımlayacağız? Tanımlamak gerekli mi bilmiyorum ama hangi imgeyle e, tanımlayabiliriz? Aklına gelen bir şey var mı? Bu Meleke'nin Barcelona'dan geçmesi, uçan ha, bir nokta. bir düzeltme. Haklısın. Onu önce bir düzeltelim. Üçüncü ortalık yer aslında paral noktaleldi. E, bir kere ortada tire değil nokta var dedik. O noktanın bir adı var. Punk volant, uçan nokta, var ama yok nokta. O da bir iz aslında. Evet, uçan noktayız iz bırakır mı? Ee, uçan noktanın evet izi var ama e, yazıda sadece, seste yok yani. E, sonra da şey ortaya çıktı. Bize e, açıklamayı yapan arkadaşımız Jordi e, şeyi söyledi. Paralel, e, diagonal, verev ve meridiana. Yani gerçekten Barcelona'nın meridyen çizilirken çekilen noktadan geçtiği için caddelerin adının da böyle olduğunu dolayısıyla o grid meselesinin dışında bir başka küresel, dünyasal meseleyle kavuştuğunu söyledi. Böyle şeyler yapalım geçmiş programlara dair. Evet, evet konuşmakta yani fena. var. Geçmiş programların anıştırdıklarıyla çağrıştırdıklarını bir arada konuşmak bence de çok keyifli olacak. Bu yedi anahtar projelerinden bir tanesinde de bizim projemizde Damlacık Mahallesi'ne Komşu İsmet İnönü sokakta aslında belliin hem izini süren hem de bir geçici nokta oluşturan bir iş çıkardık. Biliyorsunuz orası kültürel açıdan çok çeşitli bir mahalle. İlk defa bir kortejo'ya yani bir yahutaneye yani ortasında avlu olan yoksul e, Yahudilerin, Musevilerin yaşadığı bir yere ilkokul öğrencisiyken annem orada e, Kestelli Kız Ortaokulu'nun müdür muaviniyken e, hizmetli e, durmuş efendi sayesinde gidip görmüştüm. Ortada avluda birlikte çamaşır yıkayan kadınlar ve odalarda aileler ve çocuklar ve neşe. Ekemezlikleri yaşadığımız dünyada ilk Türk Musevi birlikteliğini gerçekleştiren kent Karataş'tır. Türkler demeyeyim çünkü Yahudilere de haksızlık edilmiş olur. O zaman onlar en az bizim kadar kendilerini Türk sayan ve dostluk ve muhabbeti ilerletmiş kişiler olarak göze çarpıyorlar. Özellikle benim yaşadıklarım olaylar çok ilginçtir. Benim sünnet törenimde e, başı Bohor Melamet e, Türk hafızlarla, Müslüman hafızlarla bir arada Mevlid dinlemiş ve bu arada da kendisine e, yahu sizin dininiz ayrı, e, nasıl e, böyle davrandınız şeklinde e, konuşanlara da Allah herkesin Allah'ıdır. Önemli olan insanların dinler vasıtasıyla iyiye yönelmesidir şeklinde son derece insanların hayat felsefesinde yapması gerekenleri özetleyen bir cevap vermiştir. ne bu O kadar iç içeydik ki onlar Bizim bayramlarda neredeyse bizimle beraber kutlardı bazı şeylerdi beklerlerdi Cuma olunca yani boyos piştiğini onlar bilirdi hamursuz bayramında özel yemeklerin olduğunu bilir ve birbirimize onları zaten gönderirdik yapılan reçeller olsun veya özel bir yemek varsa aynı şekilde Müslüman bayramını da sanki zaten beraber kutlardık ee, ve bir farklılık hiçbir şekilde gözetilmezdi. İşte bugün bunların izini sürebiliyor muyuz? Ee, evet, bunun nostaljiye düşmeden bu izi sürmek, evet galiba sizin e, Damlacık'taki e, o gittiğiniz, ya benim katılamadığım yerdeki... Kış dönümü etkinliği. Evet, e, hem kutlama, hem itiraz, hem kucaklaşma meselesinde. Sen anlat biraz galiba farklı milletlerden mi diyelim? Farklı kökenlerden. Dünyanın farklı yerlerinden kalkmış gelmiş orada buluşmuş insanlar vardı öyle mi? Evet evet. Yani e, tabii içinde o bölgede zaten hali hazırda yaşayan e, Kürtler, Araplar e, Türkiye'ler ondan sonra e, oraya yerleşmiş olan e, farklı milletlerden Karadeli'li Afrikalılar e, e, e, e, daha yukarıda kalıyorlar. Ama Öyle mesela en son, e, Sahra altı deniyor, e, en son seferberlikten kaçan evet. Ruslar geldi. Dolayısıyla çok ilginç bir çeşitlilik söz konusu olduğu için mahalle bunu kendi kendine inşa etti. Ve orada e, Moloz'da dolu bir arsayı temizleyerek burayı bir e, bir tür semt alanı diyelim, kültür alanı demeyelim, semt alanı haline getirdiler. Yani enstelasyonlar da vardı çocuklar için barışçı bir işgal durumu aslında. Bir nevi aslında işgal değil de yeniden kullanıma sokma diyebiliriz ona. Uçucu nokta tanımını çok sevdim. Ona çok iyi karşılık geliyor. Ee, ve uçucu noktalar iz bırakır mı sorusunu da biraz ondan dolayı sorayım istedim. İz e, iz konusu deyince bak aklıma ne geliyor? Bakalım senin aklına ne gelecek? E, böyle kulakları tırmalayan Fransesinden Asfaltta kalan. Lastik izi. Evet. İz görünen bir şey ya da e, kentsel dönüşüme kurban giden binanın kat planlarının, yandaki binanın cephesinden okunabiliyor olması. Okunaklı bir şey iz. E, okumayı bütün anlamlarıyla kullanıyorum. Göz kulak falan. O anlamda da e, gölgeden sıyrılıyor. Gölge bir iz değil çünkü. Gölge aslında bir varlık. Fakat eş zamanlı yani nesnesiyle birlikte var olan o frenizin asfattaki asfalttaki fren üzerinden atlayabiliyorsun. Gölgenin üzerinden atlayabiliyor musun? Atlayamıyorsun. <gülüyor> en azından kendilerinkinin üzerinden evet. atlayamıyorsun. E, aklıma şey geldi. Müteveffa Baudrillard bir Alman romancı Adelbert von Chamisso Alman ama Fransa'da doğmuş filan. Onun bir romanından bahsederdi. Peter Schlemel'in tuhaf hikayesi. Gölgesini satıyor adam. Ruhunu değil de <gülüyor> gölgesini satıyor. Ve hayatında ne gibi zorluklarla karşılaşıyor gölgesini de satan adam. Ee, olağanüstü bir olan galiba e, 1700'lerin sonlarında yazılmış. Ve evet yani e, iz gerçekten belki de ortalık yerde en fazla belleğe kazanan şey. Ama aynı zamanda en sık rastlayabileceğimiz şey ortalık yerde. Evet. Yani nesneler, yani, e, insanlar, hareketlerden çok izleri üzerinden okuyoruz ya, işaretleri değil, izleri üzerinden okuyoruz. Belki o da çok değerli. E, şimdi seninle konuşurken aklıma geliyor bir, mesela e, ateşin bıraktığı şey de var. E, neydi müzik parçasının ismi? Smoke on the Water. Evet, is yani. Acaba ikisinin ses benzerliği dışında bir yerde kökenlerinde de bir etimolojik bir akrabalıkları var mı diye insan düşünüyor. Bu bıraktığımız izler meselesi beni çok e, düşündürdü e, son zamanlarda. Çünkü geçenlerde e, bir performans mekanındaki sahnenin bir yerden bir yere taşınması tartışılıyordu. Ve e, onlara şunu anlatmak istedim ben de. Hepimiz dedim buranın müdavimleri olarak bu mekanda kapıdan içeri girdiğimiz andan itibaren belirli izler oluşturuyoruz ama müdavim olduğumuz için... Mekan kullanırken bizim ha, buradaki hafızamız, yani sizin mekanınıza ait olan e, hafızamız bu izlerden oluşuyor. Mesela ben o mekana gittiğimde önce yukarı çıkarım, tuvalete uğrayabilirim, oradan aşağı inerim, bir sahneye bakarım, sahneden tekrar dışarı çıkarım, kapının dışına çıkarım, yeniden içeri girerim. Barı kullanmamda belli bir rota izlerim. Yani bir mekanı sürekli kullananların aslında geride bıraktıkları izleri silmeye kalkarsanız, o zaman mekanın hafızasını da alt etmiş olursunuz. Orası boş yer olur. Dedim, evet. Şeyi bana çağrıştırdın, Münir meşhur tiradı vardır, sahne diye biten, hani falancanın tiradı, perdeden şimdi iner bilmem kimin sesi buradan gelir filan diye. Ee, yani aslında e, nesne ve hareketlerin belki şiirsel e, kalıntıları onlar. Çocukluk nesnelerinde de aslında nesneleri değil, izlerini yazdım. Evet, evet. Bence de. Evet. Yani benim de edindiğim izlenim Hissiyat Oydu kitabı okuduktan sonra. Yani çünkü nesneler çoktan kaybolmuştu. Ee, sadece izleri ve silik kalmış. bir şekilde ve Palimpsest gibi. Yani ha. Palimpsest e, eski katmanların yarı okunaklı, yarı okunaksız, üst üste, yan yana... E, ya böyle arada bazen görünerek aslında kültürlerin de birbirleriyle ilişkisini çağrıştırıyor. Yani zaman zaman bazıları üste çıkıyor. Ee, büyük tarihe baktığımız zaman e, geniş, iyice genişleyen zamana baktığımız zaman bazıları aşağıda görünüyor. Tamamen yok olmuyorlar. Ya da e, arkeolojide de e, şöyle kesit aldığımız zaman ne bileyim Osmanlı, Selçuklu, Bizans Roma, Yunan ve devamı ve Hittit vesaire diye baktığımız zaman bu giden bütün şeyler aslında hepsinin şöyle bir bakışta birbirinin içine geçmiş ve birbirinin üzerinde okunabiliyor olması ya da yükte bazen 6-7 katmanın birbirinin kalıntılarını temel olarak kullanıyor olması ve dediğim gibi Onların üzerinden giderek bugünü kurma meselesi ee, ve bunların algıya açık şeyler e, oldukları. Yani ben izlerin varlık olduğu kanısındayım. İz buna dahil. E, elimize alıp da ağırlığını hissedemiyor olabiliriz ama e, buna dahil olduğu kanısındayım. 2017 yılında e, Stüdyo Mateika'nın davetiyle Açık Stüdyo e, ve Budala Sultan kolektifi olarak Polonya'ya gitmiştik ve nerede? Nerede? Evet. Aşağı Silezya'da Çekya sınırından neredesin dibinde Gorjanoğlu diye bir köyde metruk bir malikanenin içerisinde ama onlarca odası olan, kendine ait nümfeom olan, gölü olan çok enteresan bir mekandı. Ve burada bu hani palimseslerin yeniden kurgulanması, yeniden yapılandırılması adını verdiğimiz projede e, izleyicinin bıraktığı iz üzerine benim mekanı özgü düşünmemi baştan sona değiştiren bir iş üretti stüdyomu ATK. Şunu yaptı. Yani herhalde bin yıllık falan eski bir e, koza öyküsünü. Daha karakterin kralının adı Burek. Yani Burek. Bur Borg. Evet. Borga. Börk. Evet. Olarak geçiyor. E, savaşa gidiyor. Geriye şey bırakıyor, kraliçe toprakları yönetmeye başlıyor ve işte arkasından savaştan döndükten sonraki işte bütün bu iktidar mücadelesini erilik, dişilik üstünden de anlatan müthiş güzel bir hikayeydi. Matay projen direktörü ikiye böldü izleyiciyi ve önce baya orta oyunu gibi e, malikenlerin yemekhanesinde oynattı. Tam derece böyle fanfarlı, eğlenceli, keyifli, Harika. güzel. İzleyici, bir kere orada bir izledi, anladı hikayeyi, masalı orada bir dinledi. Sonra oradan çıkarttı ve Malikane'nin büyük avlusuna izleyici aldığında işte asıl iş orada başladı. Aşağı göle indirdiğinde yepyeni başka bir ekip hikayeyi tekrar, başka bir kast, hikayeyi tekrar yemekhanede oynamaya başladığında öbür ekip dönerken onlar bu sefer ana şeye girdiler olan Ve yani orada izleyicinin aslında bir mekanı kullanarak ne kadar çok yerde iz bırakabileceği, izleyicinin gezerek ne kadar çok yeri deneyimleyeceği, gezdiği yerleri hatırlarken aklında kalan izler üstünden o işi nasıl anlamlandıracağı gibi birçok şey düşündürdü bize. Bölüm Sesok, Bir Constructions Zamanın geçişini, aslında nereye doğru geçmekte olduğunu bugün bize söyleyen şeyiz. Şeyi düşünüyorum mesela işte kentsel dönüşüm, soylulaştırma, e, izler üzerinden okunduğunda yani burada kimler vardı? Son gidenler onların yerine geldiler. Onlar nereye gittiler? Ne gibi izler bıraktılar? Gelenler nereden geldiler? Ne gibi izler bıraktılar? E, bunun üzerinden ya da meydanı daha da iyisi, benim meydandan daha çok sevdiğim ve her fırsatta söylediğim sokağa. Sokak o e, bize ait olan haliyle. Çünkü meydan hiçbir birimize ait olmamak durumunda. Oysa sokak bize ait olanla e, algılarımızla değil işte o bir soyutlama anına çıkıyor. Bir varlığı var. Ontolojik bir şey aslında. İzin kendisi. Bir madde. Bir renk, bir buhar, bir duman, bir su bir kintisi. Ama zihindeki karşılığı çok daha derin olabiliyor. Hele bunlar birbirinin içine geçtiğinde senin söylediğin gibi e, o zaman da işte belki de şiir çıkıyor ortaya. Bir iz bırakmadan kaybolmak. Evet. İz sürmek. İz sürmek. Evet. İzcilik etmek, izci olmak. Evet. Tam, tam o. Yani... E, bu şeyi de bir sonraki ortalık yer için araştırmalıyız. İz, is. evet şimdi biz iktisaelen yapıyoruz, improvize yapıyoruz ama bir soruşturmalıyız bakalım izle izin arasında başka türden bir yakınlık var mı? Çünkü bazen Etimolojik, çok anladım. sür, evet çok sürpriz şeyler çıkabiliyor. Ateşin bıraktığı iz belgeler. Evet. Yani bu damlacık mahallesinde. Aşağı yukarı herhalde bir 60-70 kişi var. Mahalleliler işte dışarıdan etkinliğe gelenler. Ve ben de onlara çorba pişirdim. Ne evet. yaptın? Neler koydun? Sebzik çorbası ki? pişirdim. Tamam, yani çok... kabak, kereviz, havuç, patatesden oluşan bir... O günkü soru ve kapalı havaya çok iyi gelmişti. Evet, evet. Çok iyi geldi. Fakat tencere yıkandı tabii ki. Tencere bir yerde duruyordu, bir depoda duruyordu. Hmm. Tencere yıkanmasına rağmen... Kaç kişilik çorba yaptın? Ya yani herkese yetti. Hiç kimse içmeyen kimse kaldı. kaldı. Demek vardır. ki rahat rahat 60-70 kişilik bir Koca çorba Koca bir olmuş. tencere yani. evet, evet. evet Bayağı büyük bir tencereydi. Ve tencere yıkanmasına rağmen isini yitirmemiş bir tencereydi. Yani her tuttuğumda simsiye oluyordu. Elde. Yani yıkanmasına rağmen isini yitirmemiş olması ee, ve tekrar altına ateşi yaktığımızda yeni bir isle kaplanıyor olması az önceki kaplan salladığı istinada ee, tabii oraya gelenler böyle pırıl pırıl işte çelik tencerenin içerisinde böyle bir şeyi bekliyorlar mıydı beklemiyorlar mıydı onu bilemiyorum ama nihayetinde o tencereyle karşılaştı. O tencerenin o mekanla olan uyumu ve o gün belki o ateşin orada olması, o tencerenin o ateşin üstünde olmasının orada imgede bıraktığı iz oraya katılanlarda. E, bu kamusal alandaki, açık alandaki etkinlikler, siz açık alan tanımını seviyorsunuz. Daha önce de e, etkinliklerin yapıldığı açık alanlar demiştik haritalar evet, çalışmasında. Evet, değil evet. mi? Evet. Oralarda e, hatıramızda ne iz bırakıyor? Yani açık alanda bir şey tanık olduğumuzda biz onun nasıl neyle beraber algılıyoruz? Neler o şeyiz, algımızı, bir şey olarak değerlendiriliyor. Birbirini anlayan insanların e, bir arada olması, bir arada eğlenmesi. Ama o bir anda anlamıyorlar insanlar birbirlerini. Önce kuşkuyla yaklaşıyorlar. Evet. E, münakaşa ediyorlar, münazara ediyorlar. Oradan anlaşmaya doğru gidiyor, uyuşmaya doğru gidiyor ve aynı şey söylenmiyor. Ben hep öğrencilere de onu anlatırım. Kurban pazarlarına benzer. Yani biri 250 der, ömrü 100 der. Ellerini sallarlar. Sürekli ama tutuyorlardır eli. Sıkı bir şekilde. Hatta pay süren veya talep eden daha da sert çıkar filan anlaşana kadar. O bazen çok da uzun sürebilir. Yani o biraz da ötekini tanıma süreci. Ve elini bırakmamakta ısrar. Evet. Ama elini bırakmama ve bazen gücünü de gösterme. Çünkü ötekiyle karşılaşma öyle kolay bir şey de değil. Bunu da kabul etmek lazım. Ve bunu böyle hayalci bir şekilde e, hepimizi iyi geçinelim, uyum içinde olalım Barış içinde bir arada yaşama iyi bir şey ama bu süreç içinde oluyor. Bunun bir emeği var. Sakız Adası'nda Ege'ye bakan bir manastır. Biraz fazla restore edilmiş. Önce senin dediğin gibi e, isli kazanlar böyle duvara kancalarla tutturulmuş. Sonra bir oda açılıyor. Yedi tane ikona şövalesi duruyor. İkonacılar yok. Bazılarının kurşun kalemle yarım kalmış ikonaları duruyor ama izleri orada.